Evet hocam, hayali olarak e, gidip e, hac farizasını ya da işte umre menasıkını yerine getirdiğini söylüyor. Acaba e, sevap boyutuyla bir etkisi olur mu? Nasıl yani değerlendirelim? E, kendinizi Kabe'de hissetmeniz, e, rabıta kurmanız, yani Kabe etrafında tavaf eden insanlarla birlikte olduğunuzu düşünerek o hali yaşamanız. Efendim, işte manevi bir hal üzere kendinizi hissetmeniz elbette size fayda sağlar. Yani kötü bir düşünce içinde olacağınıza, aklınıza bir, bin bir türlü mesela fitne geliyor, yaramazlık geliyor, şunu aldatsam, bunu şöyle yapsam gibi düşünce olacağına, mesela Kabe'yi düşünmeniz, Kabe'de olduğunuzu hissetmeniz gayet güzel bir hal yani sizi rohen rahatlatır ve onun faydasını görürsünüz. Ancak bunun devamlı bir halde zihninizde olması, kendinize uçuyor hissetmeniz, İşte şu kat semaya çıktım, şurada şunu gördüm, burada bunu gördüm diye çok fazla bu işin içine girecek olursanız, bu şeytan boş durmaz, sizi ne yapar? bir şekilde yenmeye çalışır, yani sizin saf düşüncenizi ihva edebilir, bozabilir. O noktada kardeşimize tavsiyemiz şu olmalı, boş vakitlerinde eline tesbihin alsın, Cenab-ı Hakk'ı zikretsin, kaza namazları varsa onu kılmanın gayreti içinde olsun, namaz kılarken de Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda olsun, Kabe-i Muazzam'a karşısında hissetsin, hı hı. bu şekil davrandığı takdirde daha çok faydalı olacak. E, o halde e, mesela ruhi bu halin e, çok fazla kendisini etkilemesinden korkması lazım. E, çünkü bu tür düşüncede olan insanlarla şeytan çok uğraşır, onları aldatmanın gayreti içinde olur, dikkat etmek lazım. Tarihte bu ve benzeri şeyler oluyor. Mesela şeytan hepimizi bir şekliyle aldatabilir. Kimimizi böyle uçurarak, kimimizi başka düşüncelerle aldatabilir. Benim okuduğum mesela bir adab kitabında şöyle anlatılıyor. Evliyaullah'tan birisi uzanmış yatıyormuş hı hı. istirahat ederken yukarıdan bir ses gelmiş. Ey kulum senden namaz ibadetini kaldırdım diye. Şimdi bu zat o sesi aldanır mı? Aldanmaz. Niye? Akaili biliyor, itikadı biliyor. Ha bir defa namazı kaldırmak diye bir şey olabilir mi? Resulullah Aleyhisselam hayatı boyu yapmış? Namaz kılmış. Son demde hastalanmış. Hatta Hazreti Ali bir tarafta, diğer bir sahabe bir tarafta destekleyerek mescide götürmüşler. Yürüyememiş. O halde bile oturarak namazını kılmış. Yani kainatın efendisi son nefesine kadar namaz kılıyorsa, bu demek ki her Müslümana, ölüme kadar farz olan bir ibadet. O zat diyor ki sen bir defa benden namazı kaldıramazsın. Zira Peygamber aleyhisselam ahir ömrüne kadar ne yapmış, namaz kılmış. İki, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir diyor. Sen e, yukarıdan sesin geldi, yukarıda bir yerdesin. Dolayısıyla senin e, sesin zaten şeytani ve sen şeytansın diyor. O halde kardeşlerimize benim tavsiyem, içinize böyle bir takım düşünceler, duygular bir yerden geliyorsa, e, bunlara aldanmamaya çalışın. İtikadi açıdan bu işin e, sizi Allah muhafaza dinin dışına çıkarabileceğini düşüne, düşünebilirsiniz. Şimdi başkanlığımıza zaman zaman kişiler geliyor. Belge istiyorlar. <gülüyor> Bir kısmı bana Mehdi belgesi verin diyor. Bir kısmı peygamber olduğunu iddia ediyor. Henüz Allah olduğunu iddia eden yok ama yani ona doğru da var yani gerçekten hocam. Ee, yani belge istiyorlar. Biz ona ekran. belge verirsek peygamber olduğunu söyleyecek etrafa. Ya bu tür insanlar normal değil tabi. Saf insanlar, aldatılıyorlar. Bir yerden şeytan bunları kandırıyor. Bunların tedavi olması lazım normalde fakat biz bunlara kızacak değiliz. Yani mehdilik bir belgeyle falan olacak iş değil, peygamberlik de zaten Peygamber aleyhisselamla sona ermiş. Kimsenin belge vermeye etkisi yok. Normal bizim İslami düşüncemiz budur. Ama karşınızda böyle bir talep varsa o ki insanı üzmeden, ee, ne yapıyorsunuz? İkna etmeniz gerekiyor. Ee, i̇kna edip gönderdiğimiz insanlar oluyorlar. O halde, halde e, İçimize gelen duygu İslami açıdan ne? İtikali açıdan nasıl? Bunu iyi bilmeniz lazım. Aksi takdirde şeytan sizi aldatabilir.